1266 numaralı konu Enes'in Ömer bin Abdilaziz'in arkasında Ebu Eyyub el Ensari'nin de Mervan bin Hakem'in arkasında namaz kılmamaları. Evet Enes Ömer bin Abdilaziz'in arkasında namaz kılmıyordu. Ömer bin Abdilaziz, Enes'e "Niçin bana muhalefet ediyorsun?" diye sorunca Enes "Ben Resulullah'ın arkasında namaz kıldım. Senin namazın onun namazına uyarsa arkanda kılarım. Yoksa namazımı tek başıma kılar evime dönerim." dedi. Ebu Eyyub el Ensari Mervan bin hakemin arkasında namaz kılmıyordu, Mervan, niçin muhalefet ediyorsun, dedi, Ebu Eyüp, ben Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını gördüm, ona uyarsan sana uyarım, ona muhalefet edersen, namazımı tek başıma kılar ve evime dönerim, dedi.